İncillere göre Hz. İsa babasız dünyaya gelmiştir. Hristiyanlar bu durumu onun Tanrı'nın oğlu olmasıyla açıklar ve Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanırlar. Bununla birlikte İnciller'de Hz. İsa bir taraftan Allah'ın oğlu ve Rab diye, diğer taraftan da peygamber, kudretli bir peygamber, kral, Yahudilerin kralı, Mesih, Allah'ın kuzusu, Adem oğlu. Yusuf oğlu, Davud oğlu, gibi sıfatlarla anılmaktadır. Daha önceki bölümlerde açıklandığı üzere, İncil'lerde Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği, öldüğü, kısa bir süre sonra dirildiği ve daha sonra göğe alındığı belirtilir. Bu olay Hristiyanlık'taki önemli bir inanca, yani Hz. İsa'nın insanların günahlarına kefaret olarak çarmıha gerildiği inancına temel kılınmıştır. Yine İncil'lerdeki ifadelere göre, büyük sıkıntı ve felaketleri takiben İsa, oğlu, dünyanın sonuna doğru tekrar gelecek, bütün melekler kendisiyle beraber olarak, izzetiyle gelince, izzetinin tahtı üzerine oturacak, iyileri kötülerden ayıracak, iyileri ödüllendirip kötüleri cezalandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa İsrailoğlarına gönderilmiş bir peygamberdir ve kendisine İncil verilmiştir. Adı İsa, sıfatı Meryem oğlu, lakabı Mesih olarak geçen Hazreti İsa ile ilgili olarak Kur'an'da kullanılan belli başlı ifadeler şunlardır. İsa Allah'tan bir kelimedir ve bir ruhtur. Ruhul Kudüs'le desteklenmiştir. Annesiyle birlikte Allah tarafından bir ayet kılınmıştır. Allah, ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştir. Annesine karşı hürmetkardır. Salihlerdendir, şanı yücedir. Allah'a yakın olanlardandır. Allah, ona kitap vermiş, onu peygamber yapmış, mübarek kılmıştır. Bir insandır, bir kuldur. Beşikteyken konuşan peygamberdir.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 Kur'an'da Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelişi ilahi kudretin bir tecellisi olarak nitelenmekte ve bu surenin 59. ayetinde onun yaratılışıyla Adem'in yaratılışı arasındaki benzerliğe işaret edilmektedir. Ayrıca Kur'an'da Hz. İsa'nın kendisini asla ilah olarak takdim etmediği açık biçimde belirtilmektedir. Öte yandan Kur'an, Hz. İsa'nın öldürülmediğini, çarmıha da gerilmediğini, Allah katına yükseltildiğini bildirmektedir. Kelime, gerek sözlü, gerek sözsüz anlatımları ifade eden bir sözcüktür. Ayet-i Kerime'de, Hz. İsa'dan kelime diye bahsedilmesi değişik şekillerde açıklanmıştır. Yaygın olan yoruma göre, Hz. İsa, insanın meydana gelmesinde bilinen şeklin dışında, baba faktörü olmaksızın yani yüce Allah'ın ol sözünün doğrudan sonucu olarak ana rahmine düştüğünden böyle anılmıştır. Esasen bütün yaratılmışlar Cenab-ı Allah'ın varlık verme, tekvin iradesinin eseri olarak fakat yine O'nun iradesiyle var olan ve işleyen bir sebepler manzumesi içinde meydana gelirler. Hazreti İsa'da ise Allah Teala baba faktörünün bulunmamasını murad ettiğinden onu bu mucizevi yaratılışının belirgin bir ifadesi olmak üzere kendisinden bir kelime şeklinde anmıştır. Bu yorumla bağlantılı olarak bazı eserlerde kelam ve kelime sözlükleri arasındaki ilişkiye değinilir ve ikincisinin daha kapsamlı olduğuna dikkat çekilir. Kelam sırf işitme duyusu aracılığıyla bir mana telkin edilmesini ifade ederken kelime gerek işitme gerekse görme duyularıyla telkin edilen manaları kapsar. Buna göre ağızdan çıkan anlamlı sesler veya kitapta yazılı anlamlı yazılar kelime olduğu gibi, evrene bir bakıldığında belirgin biçimde algılanan ve gözden gönüle geçip his etkisi altında cüz'i veya külli bir mana telkin eden somut varlıklarda birer kelimedirler. İşte Hz. İsa da bunlardan biriydi ve Hz. Meryem'e böyle bir tesirle gelmişti. Bazı bilginler, Yüce Allah'ın daha önceki peygamberlere gönderdiği kitaplarda Hz. İsa'nın geleceğini bildirip ondan söz etmiş olması sebebiyle Hz. İsa'nın bu şekilde anıldığı kanaatindedirler. Başka bir yoruma göre ise kelime, Cenab-ı Hakk'ın Hz. İsa'ya verdiği bir isimdir. Ayet-i Kerime'de kelime sözcüğünün onu Yüce Allah'a bağlayan bir ifade içinde kullanılması, yani ondan Allah'tan bir kelime denmesindeki incelikler açıklanırken şu hususa dikkat çekilir. Buradaki den, dan tarafından manalarına gelen min harfi, Hristiyanların ve hulul teorisi taraftarlarının Allah'ın insan biçimine girdiğini savunanların düşündüğü gibi, haşa Hz. İsa'nın ondan bir parça olduğunu belirtme anlamında olmayıp, onun yaratılışında Allah'ın kelimesinin etkisinin daha açık ve güçlü olduğunu ifade içindir. Bir başka anlatımla baba faktörünün bulunmadığı ve Hz. İsa'nın doğrudan doğruya onun, ol emrinin sonucu meydana geldiği vurgulanmaktadır. Burada, bi kelimatihi, onun kelimesi buyrulmayıp da, bir kelimetin minhü şeklinde, nekre, belirsiz bir isim olarak geçmesinden hareketle, bazı ifade incelikleri tespit edilmesi ise, kanaatimizce isabetli değildir. Çünkü, Nisa suresinin 171. ayetinde, Hz. İsa hakkında, kelimatühü,